Şimdi müellifin ayetine devam ediyoruz. Ve ke rabbuke ella te'budu illa'ya. Rabbin, senin Rabbin sadece ne? kendisine ibadet etmenizi ne yapmıştır arkadaşlar? Emretmiştir. Şer'i olarak mı, kevni olarak mı? Şer'i olarak emretmiştir. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu ayetin siyahına devam. Bakın şimdi bu hani biz usulümüz ne?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 Allah Kur'an'da diyor ki, "Ya ey yuhennabi, ey nebi, ey nebi, nisa, kadınları boşadığınız zaman. Halbuki ne olmasına ey nebi, kadını boşadığınız zaman, değil mi? Şöyle, şöyle yap. Ama ne dedi? "Ya ey yuhennabi, ey nebi, kadınları boşadığınız zaman. Bakın, yine uslu değişikliği yaptı. Anladık arkadaşlar?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 Nebî Sâs'el'emin muhatap olduğu her şey neyitaptır aslen? Ümmetine. Ümmetine delil. Diyor ki: "Ey nebi kadınları boşadığın zaman mı?" diyor boşadığınız zaman mı? Boşadığınız evet. zaman. "Kâde rabbuke en lâ ta'budu illâ iyyâ." Senin Rabbin ondan başkasına ibadet etmemeni mi emretti? Diyor etmemenizi mi emretti? Evet. Etmemeniz. Evet. Tamam? O yüzden diyoruz ki Nebî Sâs'el'emin muhatap olduğu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 koparırdık. Sen az kalsın ney me iledecektin falan. Sonra bu insanlara ne oluyor? İşgal ediyor. Ya nebi sallallahu aleyhi ve ihtimali mi vardı kafirlere? Atabiliyor muyum Küfür etme ihtimali mi vardı? Bizde ne diyoruz? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap aslen kime? Ümmetim. Ümmete. Yani ümmete. ümmet siz böyle yaparsanız şahtamanızdan koparım. İstisna gelmiş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in az hiçbir zaman meyletmeyeceğini. Bakın tam tersine bakın. Gelmiş mi? İstisna gelmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen onların kıblesine zaten tabi olacak değilsin. Allah bunu zaten söylüyor, o yüzden meyletmesi söz konusu değil. Zaten tabi olacak değilsin. Hı -hı. O zaman ne kaldı arkadaşlar geriye? Bütün ümmetin meyletme etme ihtimali mevcuttur. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem hariç. Bakın işgalci, bu, bu ayetler çok insanlar işgal alıyor. Sen diyor neredeyse meyil Sen neredeyse işte böyle yaparsan senin şahitmanından koparız. Ee, eğer sen şirk koşarsan amellerin bahtlıdır vesaire.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 sen mail edersen biz senin şah damarından kopan az daha onlara meyledecektin vesaire. Aslında bunlar kime? Ümmete, ümmete hitap. Peki Nebi Sallallahu Aleyhi onlara tabi olmayacağı nasla sabit mi? Sabit. Biz onlarca e, naslar var. En barizlerinden bir tanesi Bakara suresi. Sen onların zaten kıblesinde tabi olacak değilsin. Dinine yani. Nebi Sallallahu istisna edildi mi? Edildi. O zaman orada Nebi Sallallahu e hitap ederek ümmete tembih var. Anladık mı arkadaşlar?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 cennette cehennemde Allah subhanahu wa taala hariç Allah'a kulluk etmeyen hiç kimse yoktur. Ama bu genel kulluk. Bakın, genel kulluk. Kafirler dahi, Firavun dahi bu Allah'a bu manada kulluk etmektedir. Kafirler dahi bu kulluğa dahildir. Bu manada müminler, kafirler, melekler, cinler hepsi Allah subhanahu wa taala'ya genel kulluk manasında kulluk etmektedirler.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 Bizim bildiğimiz gibi bu fenafillah derecesine çıkma değil ha. Nedir bu arkadaşlar? Peygamberliğin kulluğu. Bu da Resullerin neydir arkadaşlar? Kulluğudur. Özel kulluk. Neden? Hayır. Sadece peygamberler. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam hakkında ne diyor? İnnehu kâne abden şekura İsra suresi 3. O şükreden bir kulu diyor. Bak Allah nefsine ne yapıyor? Bunu Allah subhanehu ve teala ne yapıyor bunu? Özellikle ne yapıyor? Ubudiyetine vurgu yapıyor burada. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne buyuruyor? Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Eğer bizim kulumuza indirdiğimiz hakkında şüphe içerisindeyseniz. Bakın, bizim kulumuza. Anlatabiliyor mı? Bizim kulumuza. Şimdi buna özelin de özeli kulluk denilmesinin sebebi kullukta hiç kimsenin resullerle yarışmasının mümkün olmamasından dolayıdır.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 e, yani evet. genel kuruluk. Evet. Bu bütün, yani kafir, bütün herkesin yaptığı mecburi Evet. Bu sevilir mi? Sevilmez. sevilmez. Niye sevilmez? Mecburuk. Çünkü, Çünkü mecburi. Alın, evet. Yani. İki ubudiyeti has. Hasa, evet. Yani mesela, özel, özel yok. İkincisi ubudiyetin has, evet. Pardon ben hassa tür hassa dedim. Evet. Hassa özel, özel. Özel kulluk. Yani evet. tüm müslümanların yaptığı Allah yaptığı kulluk. Evet. Üçüncüsü ise ubudiyetin hassa hassa yani. Özelin de özeli. Bu da peygamberlere hassa. Peygamberlere. Neden peygamberlere has? Çünkü kimsenin onlarla yarışması mümkün, mümkün değil. değildir. Özel kulluktur bu da. Tamam arkadaşlar?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 İsra 23. İsra 23'ü açalım oradan devam edelim. Ben burada yazmışım. Size takip edin. Evet. İşte metninde yok. Müellif diyor ki sen devam et. Ben buraya elimle yazmışım. Şimdi orada el-aye diyor. El-aye. Orada yok. Orada olmayabilir. Tamam, yani Arapçasında yani. el tu der. Tamam mı? Yani. El-ayete veya el-ayeti diye okursun.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 diyor ki ve ubudullah ve la Allah'a ibadet edin ona hiçbir şey ortak koşmayın Buraya anladı ve bil bil sabil inna Allah la fakura Şimdi arkadaşlar Allah'a ibadet edin ona hiçbir şey ortak koşmayın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 Buluğa ermeden babası ölenden buluğa ermeden önce ne olacak? Babası ölen birisine ne yapacak? Elikte bulunacak. Buluğdan önce anası ölen ne elikte bulunursan ecrini alırsın. O ayrı bir şey. Ama bu ayetin muhatabı olarak ecrini almaz. Anladık? Neymiş yetim? Huve'llezî mâte ebûhu kable en yebluğ. Babası ölmeden şey buluğa ermeden önce babası ölen demektir. Ve'l-mesakîn <gülüyor> miskinle ve miskinlere. Peki miskin ne?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 Zaruri ihtiyaçlarının ama bir kısmını karşılayamayan miskin. Şimdi burada miskin tekil geçtiği için ikisini de kapsar. Yani nedir? Huvellezi adimul mâlefe eskenehumul fakru demek tarifi miskinin. Yani ihtiyaçlarını bulamadıkları için fakirlik, fakirliğin kendilerini hareketten alıkoyduğu kimselerdir. Oturup kalmışlarında miskin diyor ya ne kadar miskin adam. Yani fakirlik onu da abi hiçbir şey gelmiyor elinden. Tamam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 Dediği zaman senin sahilin malik olduğu cariyelerin, varsa diğer ne? Kölelerin, başka hayvanların, başka işçilerin vesaire. İşçiler tam olarak dahil olmaz o da ayrılmıyor. Evet. İnna Allah la yuhibbu men kâne muhtaran fakhûra. Allah muhtal ve fakur olanı sevmez. Muhtal ve fakur her ikisi de kibir ile alakalıdır arkadaşlar. Muhtal ne demek? Fî <gülüyor> heyetî demek yani durumunda...